İkiye radyolarının tek arkası öbür gün komedi programı perişan efem radyoda Türk sinemasını sunar 23. bölümün sonu Evet Taci telatı işlemediği bir suçtan dolayı yakalayıp zündan attırmış telat için korkunç ölüm planları hazırlamıştır Zavallı derlerse telatın zündan atıldığını öğrenir öğrenmez telatın yattığı zündana gitmiş Nöbetçilere rüşvet vererek telatın kovuşuna gitmiştir Telat ile Nalan büyük bir özlemle eski günleri yad ederek konuşurken Taci tam o sırada zindana gelmiştir. Demek beni o kadar seviyorsunuz Telat. Evet Nalan. Peki beni seviyorsanız biz niye böyle olduk Telat? Pencereden koşuştu, yanlı yürek tutuştu. Bizim de böyle olmamıza şerefsiz Taci sebep oldu Nalan. Demek, demek Taci sebep oldu ha. İyi de ben bunu zaten biliyordum. Niye şaşırdım ki şimdi? 24. Bölüm Zindancı başı! Zindancı başı! Zindancı başı! Zindancı başı! Aman Allah, Taci geliyor! ...çavuz buradan gidiniz Selat. İyi de nasıl gideceğim Nalan? Burası zindan. Öyle git zırt diye gidilmiyor ki. Zaten gidebilseydim... ...elli sefer kaçar giderdim Nalan. <gülüyor> Aman Allah'ım. Bonları göreceğimi ölseydim daha iyiydi. Senin bu rezil Geçen adamın yanında bölümü. ne işin var Nalan? Ee e, şey... Ne işim olacak? Babamı öldürmek isteyen bu caniği, bu hançerimle hançerlemeye geldim tabii ki. Demek öyle. İşte özdenen ve taraftarların beklediği nalan bu. Ama o narin ellerini pis bir adamın kanıyla kirletme. Ona öyle bir ölüm hazırladım ki görünce dil küçük dilinizi, yemek borunuzu bile yutacaksınız nalan. Hahaha. <gülüyor> Talat denen bu cani'nin ölümünü görmek bendenizi ziyadesiyle mesut edecek tacı. Hadi gel yuvamıza gidelim hayatım. Belki Talat Efendi fare ve örümcekleriyle baş başa kalmak ister. <gülüyor> ah ha? <gülüyor> oh, evet hayatım. Kişiliksiz kişilerin tüzel kişiliklerine müdahale etmeyelim. Ne de olsa o da bir kişi. <gülüyor> Çok kişilikli konuştun hayatım. Hadi yuvamıza gidelim. Gidelim de orada beni tanımla ve sonra cümleler içinde kullan Nalan. Ben de senin imla kılavuzun olayım hayatım. Konuş bakalım Taci Efendi. Bunlar bunlar son konuşuşun olur inşallah. Konuşmasını biliyorsan konuş İham alsınlar. Konuşmasını bilmiyorsan sus adam sansınlar. <gülüyor> Bakıyorum da Yunus bülbül gibi şakıyorsun. Şakı bakalım Taci efendi. Bunlar son şakımlar olsun inşallah. Yunus bülbülü altın kafese koymuşlar. Bu Yunus'un burada ne işi var demiş? Nasıl esprini alam? <gülüyor> çok güzel her zamanki gibi ziyadesiyle iğrenç. <gülüyor> Sen nasıl buldun? Tacı efendi. Üzülme. Sana bir sır vereyim evlat. Bu kız seni seviyor. Bunu gözlerinden okudum. Ayrıca bu kız Taci sevmiyor. Zaten Taci sevseydi seni sevmezdi. Ben hislerimde yanılmam evlat. <gülüyor> Nalan Talat'ın yanına gidip Talat'ı yani beni sevdiğini söylemek isterken tam yerinde Taci gelmiş ve aralarındaki aşıkı muhaşakayı sona erdirmişti Taciye durumunu belli etmek istemeyen Nalan Taci'nin o iğrenç esprilerine gülmek zorunda kalmıştır <gülüyor> Peki bundan sonra ne olacaktı Yaşlı adamın dediği gibi Nalan Talat'ı seviyor muydu Seviyorduysa Nalan'la Talat kavuşabilecek miydi Talat zindandan kaçabilecek miydi Ve dahası tüm bu olanlara Ömercik ne diyecekti Hepsi gelecek bölümde Yazan Ben Ömer Pekin Oynayanlar Talat ve bacı Alfa Ben Ömer Pekin Çift Asiki Paşa ve Zindancı Serkan Öztürk Lalan Ömer Ömercik Serpil Pekin Taci ve Yaşlı Adam Fatih Töngör <gülüyor> Dinleyin Dinleyiciler